سلام يكو ينفعهم يمانهم ذما رعبسنا الى اخر الايه صدق الله العظيم ودل لنا رسوله النبي الكريم اللهم اكرمنا Tehme el-Nebiyyin ve Hifzal-Murselin ve İlhâme Melâhiketil Mukarrabi. Amin. An Abdillah ibni Mes'udin radıyallahu teâlâ anhu, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وإن نمرء مقبوض وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفِتَنِ فَيَخْتَلِفُ إِثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَ وَلَا يجدان مَنْ يقضي بَيْنَهُمَا صدق رشول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ sallallahu teala aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaati Müslüman. <gülüyor> Bildiğiniz gibi bu cami şerifteki cuma öncesi derslerimizin mevzu son birkaç dersimiz imanın kabulünün şartlarıyla alakalıdır. Yani usulü dairesinde bir kişi Müslüman olmak istiyor veya Müslümandır Müslümanım diyor. O iman ettiğini Müslüman olduğunu söyleyen kişinin bu imanının makbul bir iman, geçerli bir iman, muteber bir iman olduğunu söyleyebilmemiz için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin tespit ettiği sekiz şart var. Bunlara imanın kabulünün şartları diyor. Bir iman şartları var. Yani çocukken veya şimdi bize öğretirken işte abdestin farzları, gusül abdestinin farzları, İslam'ın şartı, imanın şartı diyoruz. Ve imanın şartı nedir? Altıdır diyoruz. Yani altı esasa inanmak şarttır iman etmiş olmak için. Bir kişi, ben altı esasa inanıyorum diyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere öldükten sonra dirilmeye, amentü içindeki altı şarta inandım diyor. Onun inandığının, o inancın makbul olup olmadığını anlamak için sekiz şart var. Hakikaten bu altıya inanmış mı inanmamış mı? Kendisi söylüyor inandığını. Ve şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yapılan imanın bizim tarafımızdan yapıldığını söylemek yetmez. Benim imanım vardır, ben iman ettim demek yetmiyor. Bu imanı mutlaka Allah-u Zülcelal'in ve O'nun peygamberinin kabul etmesi lazım. Çünkü tasdik, merci, mevki Allah ve Resulü'dür. Tamam sen iman ettin ve senin imanın geçerlidir. Yerli yerindedir, usulü dairesinde yapılmıştır. Allah ve Resulü'nün demesi lazım. Herkes çıkıyor, elhamdülillah ben de Müslümanım diyor şahsın kendi ifadesi yetmez. Kendi ifadesi yetmez. Hani bizim birçok evrakımız oluyor. Bazı resmi yerlere götürüyoruz. Bize sorulursa tamam. Ama giriyorsun adam çiziyor. Bu eksiktir diyor. Bu eksiktir diyor. Bu eksiktir diyor. Yaptığımız imanı Allah ve Resulüne arz edeceğiz. Eğer Allah ve Resulü bu iman tamamdır diyorsa o iman olmuştur. Ama demiyorsa olmaz. Demiyorsa olmaz. Mutlaka bu esasa dikkat etmemiz lazım. İşte bir kişinin mümin olması için, Müslüman olması için kabul etmeye mecbur olduğu, iman etmeye mecbur olduğu altı iman esası var ya Onlara doğru inandığının, hakikaten inandığının anlaşılması için sekiz şart var. Ayrıca bir sekiz şart var. Bunlara imanın kabulünün şartları diyoruz. İmanın kabulünün şartları. Bunlardan birincisi, bu altı esasa inanan kişi, Amentü içindeki altı iman esasına inanan kişinin bu inancı devamlı ve sürekli olmalı. Yani altı iman esasına kaç günlüğüne inanıyorsun sen? Kaç seneliğine inanıyorsun? Ebediyen inancım bu olacak diyeceksin. Dünyada yaşadığın müddetçe Allah'ın verdiği ömrü bu inançla geçireceğim. Bu inancımla Allah'ın huzuruna varacağım. Her zaman söylüyorum dünyada Allah bir, öldükten sonra iki olmayacak ki Allah. Ölene kadar Hz. Muhammed Allah'ın Resulü'dür, Peygamberidir, e ben öldükten sonra peygamberlik sıfatını kaybetmeyecek. İman devamlı olacaktır. Bu devamlı inanmanın karşılığı o devamlı cennet cennetli için devamlıdır. İnancım devamlı olduğu için. O devamlı inancın bir mükafatı olarak Cenab-ı Hak devamlı olan cenneti veriyor. Birinci şart iman devamlı sürekli ve sabit olmadır. İkinci şart İslam dinine İslam dinine bir bütün olarak bir bütün olarak ve tam bir kesinlikle inanılmalıdır. İman ettiğin altı iman esasını kabul ediyoruz değil mi? Bu altı iman esasına yüzde yüz ölçüsünde en küçük bir şüpheye tereddüde yer vermeden yüzde yüz kuvvetinde inanmalıyız ama tamamına inanmalıyız. Efendim ben İslam dininin şu şu şu şu meselelerini çok beğeniyorum. Çağa uygundur, asla uygundur diyor adam. İşine geldiği için onlara inanıyor. Ama bazı meseleleri var ki nefsiyle çatışıyor, menfaatliyle çatışıyor, anlayışıyla bağdaşmıyor, kendi çürük anlayışıyla bağdaşmıyor ve bunlara da ben inanamam diyor. Bunların çağa geçtiğini. İman, ya hep ya hiçtir. Öyle, ben işte işime gelenlere inanıyorum diyemez bir kişi. İslam dinini bir bütün olarak kabul edecek bir, bir de yakıyla şüphesiz inanacak. Şüphesiz inanacak, tereddütsüz inanacak. İmanda, imanın kabulünde ikinci şahıdır. Üçüncü şart, geçen hafta orada kaldık. Herkes diyor ki, benim inancım vardır ve inancım doğrudur. Hiç yanlış inandığını söyleyen yok. Herkes inanıyor ve inancının doğruluğunu iddia ediyor. Bu inancın doğru olduğunu, hakikaten isabetli olduğunu anlayabilmemiz için nedir şart? O inancın ehli sünnet vel cemaat akaidine mutabık olması lazım. Ehli sünnet deyince böyle çok karanlık bir şey karşınıza çıkmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inanıyorsa Allah'ın resulü, Allah'ın elçisi nasıl inanıyorsa ve onun ilk Müslüman arkadaşları Sahabe-i Kiram dediğimiz o ilk nesil nasıl inanıyorsa, işte öyle inanmanın adı ehl Sünnet ve Cemal'dır. Sen nasıl Müslümansın ki, yahut o kişi nasıl bir Müslümandır ki, Peygamberinin inandığı gibi inanmayacak, gene Müslüman olacak. O ilk samimi Müslümanların, sahabenin inandığı gibi inanmayacak, ve doğru inanmış sayılacak. Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ne diyor ehl Sünnet vel Cemaat? Bir örnek veriyorum. Allah'ın Resulünden sonra, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ümmetin en büyük adamı Hazreti Ebu Bekir'dir. Bu tartışma aman işte Alevi kardeşlerimiz kızıyor kızmasınlar niye kızıyorlar ben onları kızsın diye bunu söylemiyorum ki Bu böyle olduğu için bunu söylüyorum yani kızdırmak daraltmak gibi bir derdim yok benim ama bu böyledir bütün ümmet bu konuda ittifak halde gelir. Hazreti Ebu Bekir ümmetin en faziletli adamı Hazreti Ebubekirdir. Bekir'dir peygamberden sonra onun arkasından kim gelir Hazreti Ömer gelir onun arkasından kim gelir? Hazreti Osman gelir. Onun arkasından Hazreti Ali gelir. Hadi. Allah Allah bunu bütün ümmet sıralamış. Bu bir kişinin, beş kişinin, on beş kişinin görüşü değil. Bütün ümmetin fikri bu. Ama birileri çıkıyor bu görüşü beğenmiyor, beğenmeyebilir. Ve ne yapayım? Biz ehli sünneti konuşuyoruz. Diyorum ki, Yaptığımız imanın, seninkinin, benimkinin, öbürünün inancının Allah katında üstü kabul görmesi için, geçerli olması için bu inancın ehli sünnet inancına mutabık olması lazım. E ben bilmiyorum ehli sünneti. Zaten özrün kabahatından büyük. Nasıl bilmesin sen ehli sünneti? Ve niçin bilmezsin? Ama tabirler yuvarlak şimdi. Çıkan, sadece İslam tabirini kullanıyor. Doğru, dinin adı İslam. Adı İslam olan bu dini herkes kendine göre yorumluyor. Kendine göre yorumluyor adam. Kendisi nasıl anlıyorsa o anlayışa İslam diyor. Biz de diyoruz ki yani ehli sünnet diyor ki şu adamın, bu adamın anlayışı değil. Ümmetin ekserisinin anlayışı neyse ehli Başta Baştaki Hazreti Muhammed nasıl kabul ediyorsa, sonra onun ashabı nasıl kabul ediyorsa, sonra onları takip eden tabiin, onların arkasından gelen etbawu tabiin ne diyorsa olur. Öyle. Kimse kendi kendine akşam yürütemez. Efendim işte Allah. Ehli sünnete cennetin kapısını açacak da yani şiaya açmayacak mı? Benim değil cennet. Açarsa açsın. Allah açacaksa o açsın. Ama eğer Kur'an ve sünnetteki beyanlar doğru ise ki yüzde yüzü doğrudur o kapı açılmaz. Ehli sünnetin dışındakine açılmaz. Öyle. kemküm etmekte bu işler yürümez. Bütün mesele İnancını düzelteceksin arkadaş. Onu düzeltmenin yeri, ıslah etmenin yeri burası. Ehli Sünnet ve Cemaat, mezhebinin prensibi, ehli Sünnetin prensibi, bir kişi ahirete Akide bozukluğuyla, inanç bozukluğuyla giderse onun çaberi yok. Dünyada inancını düzeltmemiş çarpıp çırpıp bir inanan gitmişse onun affı söz konusu değil hiç o bir şey beklemez düzeltmek mi istiyor onu burada düzeltecek araştıracak soruşturacak ben ne yapıyorum ben nasıl inanıyorum yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum bunu soracak niye ucuz mal bulmak için elli tane han dolaşıyorsunuz çatı katlarına giriyorsunuz çıkıyorsunuz ta bilmem iki telliğe beş telliğe koşuyorsunuz ucuz mal bulmak için Niye doğru inancı bulmak için kapı kapı dolaşmıyorsun? Oraya geldiğime ihtiyacı yok. Bulursun ama bir sürü hurdaya altın diye alır. Öyle olmaz. Mutlaka, mutlaka gidip ehlini bulmak lazımdır. Ehli sünneti doğru öğrenmek lazım. Amel eksikliğiyle ahirete gidersek, ibadet hayatında bir kısım kusurlar var. Namazı kılmış da bir kısım eksikleri olmuş. Zekatında eksiklikler olmuş. Haccında, efendim, orucunda eksiklikler olmuş. Onların affı ümit ediliyor. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. ehl sünnetin reyi bu. Bu Allah'ın dilemesine kalmış. Orada hüküm yürütmüyoruz. Ama inancı bozuk gitmişse ahirete onun ısrarı O bitti. Onun için en ehemmiyetli işimiz... Evvela inancımızı bir sağlama almamız lazım. İmana ne zarar veriyor ne vermiyor. Mesela ehli sünnet. Bir ehli sünnet düşmanını sever mi? Ehli sünnete mensup bir Müslüman. Yani peygamber gibi inanan bir Müslüman. Sahabe gibi inanan bir Müslüman. Peygambere ve Kur'an'a düşman olan bir adamı sevebilir mi? E öyle Müslümanlara rastlıyoruz ki ben Müslümanım diyor ama onu da severim diyor. Seversen o sevgi senin imanını yer bitirir. Böyle bir şey olmaz. Sevdiğini Allah için seveceksin. Allah kimi seviyorsa sen onu seveceksin. Allah ve Resulü kime buğz ediyorsa sen de ona buğz edeceksin arkadaş. Bunun ötesi berisi olmaz. Bunun tartışması olmaz. Ama cemaat ne hikmettir her şeyi anlayan bu cemaat bu meselelere sıra geldi mi anlamamazlıktan geliyor hiç bakıyorsunuz camideki o uslu başlı cemaat böyle sakin dinleyen cemaat dışarıya çıkınca bir başka kesinlikle yani niye başkalaşıyorsun caminin içine ise caminin dışı da olmalı buralarda inanç değişmemeli ehli sünnet vel cemaat akaidine mutabık olmalı bizim inancımız. E nedir ehli sünnet? E biraz zahmet buyurup öğreneceksiniz. E bunu isteyeceksiniz hocalarınızdan. Hocalarınızdan bunu isteyeceksiniz. Ama ben tarif ediyorum. Diyorum şimdi cemaat azalıyor. Ciddi meselelere girdiğimiz zaman cemaat azalır. Cemaat nasıl bir vazis? Düşünüyorum, taşınıyorum. Nasıl bir vazisler ki bu adamlar gelsinler? İstenen vaz şu galiba. Bir defa cemaat der ki bizim eksiklerimizi, ayıplarımızı, kusurlarımızı dile getir. Borsanın aleyhinde niye konuşuyorsun diyor adam. Zaten o battı bir de sen konuşuyorsun diyor aleyhinde. Allah köküne kadar batırsın. O batsın ki sizin selametiniz orada Borsa oynayanlar mahvulmuştur ahirette, bilsin bunlar. Efendim filan hoca fetva verdi. Allah'a dersin ki ben şu hocanın fetvasıyla amel ediyordum. Kur'an ve sünnet ortada duruyor, onlara kulak vermiyorsun, o hocaya kulak veriyorsun sen. Ona da niye kulak veriyor? İşine geldiği için. Hoca hoca olduğu için değil, ona göre konuştuğu için ona kıymet veriyor. Hocalığına falan değer vermişti Lopo yapıyor adam. Hiç. En küçük bir sakıncası yok. Efendim faizi, kredi çekiyor. Efendim ben faiz ödüyorum da. işte enflasyon farklıdır. Bunlar Allah'a sökmez arkadaşlar. Bunlar bu dinde söylenecek laflar değil. Sizi kimse kandırmasın. Siz Kur'an ve sünnete göre düşünmüyor. Yahudi'ye göre düşünüyorsunuz. Hristiyana göre düşünüyorsunuz. İslam'ın dışında düşünüyorsunuz eğer bu Müslümanlar toparlansaydı bu memleket bu perişanlıkta olmaz. Ne diyor Kur'an? Velev <gülüyor> enne ehlel kura amenu vettekam Şayet memleketlerin halkı ahalisi gerçekten inansaydılar İslam dinine ve Allah'tan da korksaydılar yani haram ve helalı seçseydiler Günahı sevabı setseydiler, لَفَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَلَرْ Gökten ve yerden onlara bütün bereketlerin kapılarını açardık diyor cenab Hak. Hakikaten inansaydılar, haram ve helalı seçip tekva üzere gitseydiler. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا تَأَخَذْنَا عُمْ bir كَانُوا يَكْسِبُوا Ama onlar inkar cihetine gittiler inanmak yerine inkar ettiler kendi günahlarıyla onları yakaladım, eziyorum diyor cenab şu cemiyette azap çekmeyen bir adam gösterseniz bana bakayım ya çektiğimiz azap kendi belamız değil vallahi uğradığımız bütün bela kendi seyyatımız <gülüyor> mallar pahalı kaldır faizi bak nasıl düşüyor fiyatlar niçin yaparsın sen bu işi niye bu yola girersin ama bu millet kendi kendini bağlı. Ehl-i sünnet vel cemaat, inancının çok iyi tespit edilmesi lazım. Yani şimdi ehli sünnet midir? Allah emrediyor, Kur'an'da ve sünnette emredilmiş Müslüman bir kadın tepeden tırnağa kapanacak. Ancak kendiliğinden açılan kısımlar var. Yani örtmek istesen de açılıyor. Gayri ihtiyarı açılıyor. Nedir? Bilekten aşağısıyla eller açılır. Alacak, verecek alışveriş yapıyor kadın. İslam onu affediyor. Burası lazım diyor bu kadına. Ama o kolunu buraya kadar örtebilir mi bu kadın? Kim demiş ona buradan? Kolunu. Ya e ona kim demiş buradan ya? Kim demiş buradan ya? Yahudi. Sen Allah'ı dinlemeyeceksin. Peygamberini dinlemeyeceksin. Yahudinin koyduğu modayı karına kızına tatlı edeceksin. Sonradan da e böyle hele sünnetli olur diyor. Ya nasıl olur? Ve çıkacak. Hocalarımızda çıkacak. Diyecekler ki "Benim başı örtmek o kadar önemli değil. O dinde furuattan bir meseledir. Yani tali bir meseledir. İkinci derecede, 3. derecede ansad olur. İlim farzıymış. İlim farzıymış. E farzı yerine getirmek için böyle şey olur mu ya? Kim sizi aldatıyor böyle ya? Baş örtüsü değil, örtünmek başta içinde örtünmek bir iman esasıdır. Örtünmek tali bir meseledir, ikinci derecede bir meseledir demek Allah korusun. Dinden çıkmayı gerektirir ya. Böyle şey olur mu? Basıyorlar fetvayı şimdi kızlarımıza. Onlara da Allah akıl versin, seni çalıştırmayacak düzenin kapısında ne arıyorsun sen? Diyelim ki başını kapattın, tıp fakültesini bitirdin. Sonra gireceksin hastane, aç başın diyeceksin. Hukuku bitirdin. Başı kapalı avukatlık yapabilecek misin? Yok. Başı kapalı hakimlik yapabilecek misin? Yok. E ne sürünürsün bu kapılarda ya? Ne sürünürsün buralarda? Gidiş yolu yanlış bir lafa. Yanlış. Millet fetrasını kendi kendine veriyor. Sıkıştığı zaman geliyor hocanın yanına. Acaba bir çözüm yolu var mı? Yanlış. İslam'da kadın okumasını demez İslam diye. Ama okuyacak diye namusundan da vazgeçer diye bir kaide yok ya. Yani. E başörtülü namusundan mı geçiyor? Onu oradan içeriye sokmayan onun namusunu yaşatır mı? Sen kimi kandırıyorsun? Burada yanılıyorsunuz cemaat. Ama şu cemaatın kızları okullarda harıl harıl. Neyi çözüyorlar bunlar? Sizin karılarınız imza atamaz belki de. Hanımlarınız, evdeki hanımlarınız belki de imza atamazlar. Onlar atarsa bile analarınız atamaz kesin. Öyle mi değil mi? İtiraf edin. Kraliçeler gibi yaşamıyor mu bu kadınlar? Tahsilleri yok. Nedir bu tevekkülsüzlük? ben okusun da Yarın bir hal gelirse başına bir yerde çalışın. Bunları bırak. Bu kafir fikriyle, bu Yahudi fikriyle, bu Hristiyan fikriyle bu İslam dünyası kalkınmaz. Ha bulabiliyor musun bir yer? Yalnız kadınların yetiştirebileceği bir müessese kurabiliyor musun? Hay hay. Dünyanın en ciddi ilimlerini öğretelim bunlara. Ama namuslarını feda ederek olmazmış. Bunu söylüyorum. Bunlar Bırakın o fakültelerde, İmam hatip okullarında bile iffetlerini korumakla büyük sıkıntı çekiyorlar. İmam hatip okullarında bile, diyorum işte, büyük bir çile var. Ama başımızı biz kuma gömüyoruz, kızları gönderiyoruz, ne oluyor? Mühim değil diyor, benim gözüm görmüyor diyor. Benim gözüm görmüyor, yalandan gözlerinizi yummayın, bir gün gözünüz açacaklar, hem de kırbaç hem de kırbaçlarla açacaklar gözlerinizi. Ama bir faydası olmayacak. Hiçbir işe yaramayacak. Buradan yanlış bir mana açık Üniversitelerdeki başörtüsü zulmüne sen de mi taraftar oluyorsun? Haşa. Onu demiyorum. Ama işi biz temelden ele almıyoruz ki. Ne yapabiliriz ne yapamayız? Bunu kimse bir defa konuşmuyor. Herkes kendine sıra geldi mi, menfaatına sıra geldi mi alim kesin. Kurtulmak istiyor bir yerden. Yani dinden kurtulmak istediği zaman fetva soruyor. Yeni yaşamak için değil, yaşamamak için fetva soruyor bu millet. Gelir bana sorar, kurban keseyim. Ya bunu sormaya ne lüzum var? Kesebiliyorsan bunu bana niye soruyorsun ya? Kes kurbanını, Allah senin kurbanını geri mi çevir? Evet zekat vereyim. Ya versen geri mi dörecek bu canım? Ver. Bunun nesini soruyorsun? O vermemek için soruyor. Acaba kurtulabilir miyim diyor. Böyle dindarlık olmaz. Bunlar çok zayıf dindarlıklar. Ehli sünnet vel cemaat hakaidi. Bu çok mühim. İmanın kabulünün üçüncü şartı. Çok durmayalım. Dördüncü şart, altı iman esasına inanıyorsun. Bunun kabulü için dördüncü şart, Müslüman ümit ile korku arasında bulunmalıdır. Beynel havfi ve reca ilmi tabiriyle yani bir Müslüman iman ettim diyen bir adam ne kadar günahkar olursa olsun nasıl bir suç işlerse işlesin bin kişinin katili olmuş bin tane kadınla zina etmiş bin şişe viski kullanmış, kumar oynamış, her türlü cinayeti işlemiş. Ama eğer bu suçları, bunların suç olduğunu bilerek işliyorsa, ben bu kusurları işliyorum ama, bunlar yasaktır benim inandığım dinde, bunlar bile günahtır diyerek işliyorsa, kafir değil, günahkârdır. Günahının çokluğundan dolayı, Allah'ın rahmetinden ümidini keserse benim affedilecek tarafım kalmadı derse günahkar olduğu için değil, ümit kestiği için kafir olur. Günah işlediği için dinden çıkmaz. Allah'ın rahmetinden bit kestiği için kafir olur. Günah işlediği için dinden çıkmaz. Allah'ın rahmetinden Ümidini kestiği için benim affedilecek tarafım kalmadı. Ben affolmam noktasına vardığı için kafir. Niye ucuz zekadır oluyorsun can? Allah diyor ki, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ey günahkarlar. O ümit kesmeyin diyor. Sen niye ümidini bitiriyorsun ya? Zorun ne? Ne kadar günahkar olursa olsun Rabbim beni affedecek diyeceksin. Aftan ümit var olacaksın. O affı bekleyeceksin. Ya senin affedilecek neren var, kim ne derse desin, sen ne karşıyorsun? Affedecek Allah'tır. O diyor ki ümidini kesme yahu. Niye boşu boşuna ümitsiz oluyoruz? Ama bir kişi ne kadar çok ibadet yaparsa yapsın. Ameli, ibadeti ne kadar ileri giderse gitsin. İbadetinin çokluğuna bakarak Allah'ın azabından korkmamazlık yapmayacaktır. Bütün ibadetlerine rağmen korku içinde olacak. Benim çok amelim var ama belki de kabul olmamıştır. Olur ya, çok ibadet yaptım ama acaba makbul oldu mu? Kabul olup olmadığı noktasında bir defa korku içinde olmalı. E Allah dilerse ibadet eden kuluna da azap edebilir. Kim onu engelleyebilir yani? İbadetin çokluğu sebebiyle Allah'ın azabından korkuyu kaldırmayacağız. Yine korkacağız. Günahın çokluğundan dolayı da af ümidini kaybetmeyeceğiz. Ümitle korku arasında hem affedileceğini ümit edeceksin hem de azaba uğrama, korkusunu taşıyacaksın içinde. Bu ikisinin ortasında duracaksın. Terazinin o iki dili var ya, dilin birisi korku, birisi ümit. Tam dengede olacaklar bunlar. Birçok kardeşimiz var, hiç gereği yok, günahı çoğalmış, efendim artık dolu dizgin gidiyor, ya biraz toparla kendini diyorsun, e benim kurtulacak bir tarafım kalmadı ki diyor zaten. Kim demiş bunu ya? Efendim öyle dediler bize diyor. Senin işte şu amelin yoksa öbürleri de boşa gider. Böyle bir şey yok. O bazı hadisler vardır. Mübarek gecelerde işte annesine babasına asi olan, devamlı işi kullanan, kardeşiyle dargın olanın affı yok bu gece. Bunlar korkutmak için. Yani o işlerin kötülüğünü anlatıp onlardan vazgeçirmek içindir. Affedilmeyen bir günah yok. Küfürden daha büyük bir günah var. Yani inkar etmekten, İslam dinini reddetmekten daha büyük bir günah yok. E bir kafir en büyük suç olan küfür suçundan vazgeçer. Ben Müslüman oluyorum derse o en büyük suç affolmayacak. İslam onun bütün geçmişini silecek, süpürecek, onu yıkayacak, fer temiz hale getirecek. Küfür suçu temizleniyor da küfürün altındaki suçlar affedilmez mi hocam? Affedilir. İşte ehli sünneti bilmemenin acıları bunlar. Bilmemenin acıları. Ümitle korku arasında olacağız. İmanın kabulünde aradığımız dördüncü şart Beşinci şart. Beşinci şart, ahiret belirtileri, ölüm ötesi, belirtiler ortaya çıkmadan inan inanmış olmalıyız. Yani bir adam iman ediyor ne zaman? Ahiretle alakalı bir kısım alametler, bir kısım belirtiler ortaya çıkmadan. Ama bir şeyler gördükten sonra, inanmaya kalkışırsa olmaz Kur'an bunun en açık örneğini Firavun'la veriyor biliyorsunuz bunu burada çok konuştuk Firavun yıllarca alemlerin Rabbi yoktur veya kimdir o Kale Firavun ve ma Rabbul Alemin dedi ben sizin en yüce Rabbinizim dedi sizin için benden başka ilah bilmiyorum dedi ve Hz. Musa'yı tanımadı, Tevrat'ı tanımadı, Harun'u tanımadı, tanımadı. Ama o gün Mısır'da bulunan Müslümanlar, Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'dan çıkıp Filistin'e doğru giderken haber aldı Firavun ve adamları. Yolda sıkıştırdılar bunları Kızıldeniz kenarında. Öyle bir noktada ki sağa sola gidilemez, aşılmaz kayalıklar. İleri gidilemez deniz geri dönülemez Firavun güçlü ordusu ne olacak şimdi Müslümanlar dehşete kapıldı Hz. Musa dedi ki korkmayın Allah benimle beraberdir ve asasını denize vurdu 12 cadde açıldı bulvar açıldı şehra açıldı ve yürüdü Müslümanlar efendim Firavun da arkalarına düştü Askerleriyle birlikte o Müslümanlar için yol olan kısım Firavun ve adamları için tekrar deniz haline geldi. Müslüman gidiyor ona yol, Firavun için deniz oluyor yine. Su başladı yükselmeye. Cenab-ı Hak beyan ediyor, Hatta idâ edrekehul garak. baktaki su o Firavun'u boğacak seviyeye yükseldi artık su ağzından girdi girmek üzere. Boğuldu boğulmak üzere. Bakın ne diyor şimdi bu adam? Amenut. Ennahu la ilahe illa allazi amenet bihi benu israil. Ve ene minel muslimin. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan ve İsrail da kendisine iman ettiği o tek Allah'a ben de iman ettim. Ve ben de Müslümanlardan oldum. Ama cevap ne? Al an. Şimdi mi? gördü kesinlikle boğuluyor. Bu, bu andan önce iman etmiş olmalı. Tav. İşte bir hadiste hiçbir kişi yok ki ahiret hayatına intikal etmeden, yani bu dünyadan ayrılmadan ahiretteki yerini görmüş olmaz. Önce görür sonra çıkar gider buradan. Ölülerin başında bulunuyor musunuz? Kaçıyoruz onlardan tabi. Sanki bir gün bizden kaçmayacak varmış gibi. Bazılarını görürsünüz. Bir de var rengi simsiyah kesilir. Gözlerini yumar. Üşüyorum, korkuyorum başını bir sağa çevirir bir sola çevirir niye biliyor musunuz ona gösteriyorlar gideceği yeri bakmak istemiyor yumuyor gözünü görmek istemiyor ama faydası yok istemeye istemeye buraya gideceksin diyorlar ona ama bazıları da var ki hani meşhurdur gözlerini tavana dikti diyoruz bir noktaya gözlerini dikiyor yüzünde tatlı bir gülümseme bir tebessüm var Dalgındır, sesleniyorsunuz, konuşuyorsunuz, duymuyor, bir de sonra ayılıyor. Kendine diyor ha ne diyorsun filan. O da makamının güzelliğine doyamıyor, alamıyor kendisini oradan. Görüyor de öyle gidiyor. O gördükten sonra, o görüşten sonra inanmanın bir faydası yok. Kur'an'da haber veriyor Cenab-ı Hak. فَلَمْ يَكُوا يَنْفَهُهُمْ اِمَانُهُمْ lem رَأَوْبَ اسَنَا Bizim azabımızı gördükleri zaman inanmaları onlara hiçbir fayda sağlamaz. Kayıba iman edeceksin. Demek ki sen Allah'a ve peygamberine inanmıyorsun. Şu yalancı gözüne inanıyorsun sen. Göz görüyor, çok sağlam bir bilgi temin ediyor da gözünün gördüğüne inanıyor. O gözü yaratana inanmıyor. Gözü yaratan Allah'ın beyanına inanmıyor da o göze inanıyor, onun verdiği bilgiyi doğru bul buluyor. Kim gelmiş ki mezardan, kim dönmüş ki, kimin başı gözü yarılmış gelmiş ki inansaymış? Ona nenem de inanır arkadaş. Görmeden inanabiliyor musun? Sende böyle bir kabiliyet var mı? Böyle bir ufuk genişliği var mı? Bunu anlayalım. Ve şunu bilin, inanmamak bir üstünlük değil, bir eksikliktir. Bir adam inanamıyorsa o bir eksikliktir. Onunla bir şeyler çökmüş demektir. İnanmak büyük bir üstünlüktür. Büyük bir fazilettir. Bunlar bunu anlamıyor. Zannediyorlar ki Kur'an'a karşı olmak bir üstünlük. İslam dinini reddetmek bir üstünlük. Oo, dindar olursan irticanın içinde bulursun kendini. İrticanın dışına çıkıyor dine karşı koymakla da üstün oluyor. Zavallıdır bunlar. Bunlar. Bunlara en çok acımamız lazım. Gerçekten devlet başkanı da olsa zavallı, başbakan da olsa zavallı, bakan da olsa zavallı, üniversitede profesör de olsa zavallı. Acınacak adamlar. Kendi kendilerini mah mahvediyor bunlar. Bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Ama çok sürmez bu iş. O da yarın upuzun yatacak o teneşir denen yere. O zaman her şey anlaşılacak ama ne faydası var? Rabbim bizi ölmeden evvel uyandırsın. Yani ölmeden evvel ölenlerin anlayışına bizi sahip kılsın. Yoksa çok kişi geldi geçti böyle çok yenilmez zannedilen adamlar geldi geçti hepsi yaktı gittiler, mahvoldu gittiler. Son belirtilerden önce çok önemli. Altıncı şart nedir? Her sistemin, her dinin bir kısım emirleri var, yasakları var. Öyle bir şey tutturdular şimdi. Efendim her şeye saygılıymışlar, hoşgörülüymüşler bunlar. İslam dini bir nizam. Yani Allah ve Resulü bazı şeyleri haram kılıyor, yasak kılıyor bunları yapamazsınız diyor mesela faiz alamazsın veremezsin Allah diyor bunu Resulü söylüyor bunu faizi alamazsın veremezsin zina yapamazsın nikahsız ilişkiye giremezsin livata yapamazsın kumar oynayamazsın bir Müslümanın değil bir insanın hakkına tecavüz edemez. bunlar haramlar yasaklar. Bir de bir kısım serbest bırakılmış işler var. Müslüman nedir? Haramı haram bilecek. Bunlar yasak var tamam. Ben bu haramların içine düşebilirim. Nefsime mağlup olabilirim, yanılabilirim. Ama bunlar suçtur. Bunlar günahtır demesi şart. Efendim şunlar da caiz olan işler, serbest olan, helal olan işlerdir. Bunların yerini değiştirmeyeceğiz cemaat. Yani Allah ve Resulü'nün haram dediği bir şeye helal demeye kalkışmayacak hiç kimse. Nereden haram oluyormuş, niye haram oluyormuş dedi mi bitti şu Onun o dinle alakası kesilir. Yani o Allah'ın yerine geçiyor, suç işliyorsan Allah'tan affını ister. Bizim dinimizde pişmanlık yasası kıyamete kadar geçerli. Bunların yasası gibi değil. Ve o pişmanlık yasası dedikleri şey bizim tevbe dediğimiz şeydir. Yani başka onlar bir yenilik getiremezler. Nerede var ki yenilik getirecek canım? Uydur kaydır. Her şey bundan ibaret. Haramı haram bileceksiniz cemaat. Helalı da helal bileceksin. Haramı haram bildiğin müddetçe dinden çıkmazsın. Haramı işlesen bile dinden çıkmazsın. Hiç olmazsa ey faize düşen kardeşlerim. Hiç olmazsa şunu söyleyin. Ben şöyle ya böyle bu faizin içine girdim. Allah beni kurtarsın, halas etsin. Ama benim bu yaptığım iş günahtır haramdır. Dersen günahçarlıkla kalırsın. Ama bu niye günah olsun dedin mi kafir olursun. Niye gavur gavruluyor hocam? Ucuzca kafir olmaya gerek yok diyorum işte. Günahını itiraf edeceksin, suçunu itiraf edeceksin. Efendim işte devlet serbest bıraktı. Can devletin haram ve helal koyma yetkisi yok ki. Kim demiş bunu? Devlet ne yapar? Din neleri haram kılarsa onları serbest kılar. Neyi serbest kılarsa onları da yasaklar. Devlet tersine işler. Onunla sen iş göremezsin. Efendim kanunen serbestmiş faiz. Olsun. Kanunların böyle bir yetkisi yok ya. Kanun içinizden 400 kişiyi seçelim. Sizi meclise gönderelim. Gidin orada faizi helal yapın bakayım yapabilir misiniz? Siz kimsiniz ki faiz helal diyeceksiniz canım? Ve meclisteki de bu milletin içinde seçilmiş birkaç adam ya. Onlara haram helal koyma yetkisini kim vermiş? Burada yanılıyorsunuz. Ama niye yanılıyoruz? İşe biz din açısından bakmıyoruz. İşleri dine göre değerlendirmiyoruz kafamıza göre değerlendiriyoruz şimdi bitiriyorum ezan okundu imanın kabulünün sekiz şartının altı tanesini anlattım birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır ikincisi dinin tamamına yüzde yüz ölçüsünde tam bir kesinlikle inanılmalıdır üçüncüsü bu inanç Ehli sünnet ve cemaat akidesine uygun olarak yapılmalıdır. Dördüncüsü, inanan kişi ümitle korku arasında bulunmalıdır. Beşincisi, ahiret belirtileri ortaya çıkmadan inanılmalıdır. Altıncısı, dindeki hükümlerin yeri oynatılmamalı. Haramlar haram bilinmeli, helallar helal bilinmelidir. İki şartımız kaldı. Bölmezsek haftaya da onlara o cenab-ı hak cümlemize ehli sünnet ve cemaat çerçevesinde iman etme şuurunu ihsan buyurur.